Bir adama getirirler diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yarım mahkeme kübrada huzurullaha getirirler bir adamı. Allah subhanahu ve teala ona sorar ve onun amellerini tartar. Terazinin iki gözü müsaade gelir günahla sevabı. Hak teala buyurur ki ona bir sevap bul. Çünkü sevab bir ağır gelen makamı Ali'ye bir günaha ağır gelen nara gidecek. Senin müsaade gelir günahınla sevabın. Bu bakkal terazisi değil yani benim konuşuyorum şey yani. Kalkan altak için <gülüyor> Bir sevap bul, senin cehennetine koyayım. Müsavah çünkü, müsavah ettiklerim. Ben saklat <gülüyor> muaziyyunu, vefiyy, öve, işe dinle, radiyede. Bir sevap fazla geldi mi, bu işe dinle radiyede. Yani cennete gidecek Rıza-i Rahman'da yani. yani. Bir sevap bul, çimdik. Seni cehennete koyayım. Şimdi adam hoplar ortada. Buna olsa felaket. Buradaki hayat değil. Ebedi hayat, mahvolacak yani. Bir taraf nar duruyor, bir taraf da cennete aliyat. Ordan ayrılığına ayrılıyor bir tarafa. Hemen çok dur O adam oraya koşar buraya koyar ve annesine gider. Annesini görür. En merhametli, en şefkatli anne. Ona koşar. Anneciğim bana sevabından bir tane ver. Bir de kurtulayım böyle oldu. Annesi diyor ki peki vereyim sana bir sevabım ama oğlum? Ya benim sevabım eksikliği ben nereden bulacağım? Bu sefer babaya dönüyor. Babasına, baba da diyor ki herkes kendi başına duruyor. Nereye müracaat ederseniz önüne çıkıyor. Bir de bakıyor ki dinde kardeşini, tarikatta kardeşini görüyor sevdiğini. Onu görüyor, aman diyor, geliyorum diyor. Anne de muamben, daha adı olmuyor arkadaş. Allah yolunda bulunduğu arkadaşı, Tarikatta kardeşi, din bak, arkadaşı. Evet, bana bir sevap. Bütün sevap senin olsun diyor. Senin de günahını bana ver, sen cennete ben nara diyor. O bakıyor ki sen benden cömert misin diyor Allah. <gülüyor> Haşa ya Rabbi diyor ama benim din kardeşim bu, tarikat kardeşim benim bu. Ya öyle mi diyor? Demek ki benim yolumla beraber oldunuz, benim için seviştiniz. Bu muhabbetten dolayı da benim muhabbetinde sana bizim sevabını bu veriyor, senin günafları sana yükleniyor sürdün, öyle mi? Evet ya alabiliyor diyor. Öyleyse hadi ben seni cömertim diyor, tutun el ele, Cenab-ı bakayım göreyim. Onun için tarikat arkadaşlığının, tarikat kardeşliğinin Allah için sevişmenin şeyleri bunlar. Cüremizlere peygamber hepsine haber veriyor. Hiç Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem haber bir şey yok. hepsini haber verdi ne varsa.